Babası size, ''Kızım seni evlendireyim mi?'' diye sorduğu vakitte kız hemen bir ilkilir ve utanır babasından şarkın, şarkın şeyi ve ayıp değil her cemiyetin bir yaşayışı var. Efendim, bir ilkilir kız falan baştan ağlamaya evlenir. Burada bana evde yiyecek ekmek kalmadı mı? beni evlendirmeye kalkıyorsun hocam, ''Heh, heh, hemen gözünün yaşını bakarlar böyle, ''Sıcak mı, soğuk mu?'' <gülüyor> Eğer sıcaksa aa, istiyor eğlenmeyi. Soğuksa hakikaten gitmesi, demek istemiyor. yalancı ağlamaya yani. Ondan anlar. Hatta Hoca kızının kızını gönderiyor mu size? söyleyeyim. Ata bindiriyorlar yüzden. O dediğinde kızı ata bindirmişler. Kız ağlıyor hocasıyla giderken. Ağlarken hoca demiş ki kız kızım madem ki ağlıyorsun. Üzülüyorsun gitme öyle sevinmiş, deyince hem ağlarım hem giderim babacım <gülüyor> Evet, gözyaşı rakikul kalp yani kalp inceliğinden gelir. Göz yaşı gelir. Göz yaşı üzüntüden gelir. Göz yaşı sevilmekten gelir. Göz yaşı, yalan yere gelir, soğan yersin bu sene, ya soğan kesersin gözün böyle içeri akar böyle maşallah. Ve bir takım şeyleri böyle kısım kısım şeyleri gözyaşının geldiği vardı, bir de dini noktayla zaten gözyaşı gelir. Allah sevgisi ve Allah korkusuyla gelir. İnsan yaptığı işleri böyle kendini bir hesaba çeker muhasebeye, eyvah ben 70 yaşına geldim, 60 yaşına geldim. Geçtiğim yola bir daha dönemem gerisi geriye. Böyle bir yola gidiyoruz bir daha geri dönmek yok. Ömür terinine binmişsiz gidiyoruz böyle, yaptığımız fenalıklar dağlar gibi öğren Ben bu büyüyükken huzurullaha varacağım, benim halim hiç olur diye ağlar. Vaha korkusudur. Bir de gene ağlar, Allah bana kulum demezse, Allah'ı seviyor. Fakat allah Teala Hazretlerinin kendisine kulum dememesinden dolayı Ağlar. Şimdi onu anlatacağım şu anlar. Bir de yaşlı adam gençliğine bakıyor. Gençliğinde bazı yaptığı neşeleri, zevkleri yapamıyor, ona ağlıyor, üzülüyor. Ama sen işin gençsin de senin benim söyledim onun zevkine varamazsın. yaşlar inşallah oynamayacağım ben söyledim. Bir de şimlik bir de İslami noktayı nazardan bir mesele var. Efendim bu alemden başka bir alem var buraya bizi. Kim getirdi? İslam verdik, tesadüü geldik buraya. Nasıl geldik buraya? nasıl İnsan zaten nevre girerken bile zaten bir her şeyi binemiyorsun. Bildin adamı. Sen Tayyar'ın bu değil diyor, delincisin diyorlar. Değil mi? Efendim. Bazen Roma'dan, bazen Paris'ten, bazen Amsterdam'dan sonra bir de Brüksel. bazen oradan geliyorsun. Bazıne benim size Almanya'nın şehirlerinden bir tanesinden mesela Köln'den, Frankfurt'tan yani herden gelemiyorsun yani. Bazıne bazıne gönderiyorlar herkese. Buraya gelirken. E, peki dünyaya gelirken de böyle geliyoruz, kimi Ayşe Hanım'ın karnında, kimi Nikon'un e, sürgünden yani. E, buradan giderken de öyle sormuyor adamı götürürken. Jacob Paşa, hadi bakalım, bizi uzatmayalım. Yani bu gelişteki, bu dünyada yaşadığımız hayatın, ister iyilik ister kötülük olsun, bunun bir hesap verme günü var. O işlettiği bir dehşetli bir gün. Korkulu bir gün ya. Yani. Ama senin için değil. Sen dürüst insan, sen senin için korku yok. Fırekler, yalancılar, dolandırıcılar, müşrikler, Allah'a tanımayanlar, yanlar, asiler, insan öldürenler, efeni insanlara zulmedenler, efeni insanlarla uğraşanlar, bunları bunları savaşıyoruz. Mazlumların, mazlumların adalete irip sure irdiği gün. Mazlumların adalete irip sure irdi gün. Zalimlerin de halak olduğu dünya. O gün, adalet ilahiyenin yerine gelmesi için e, o gün hapishanesi olan cehennem ve bütün şiddetiyle azabını arttırdığı vakitte zebrail Melek elinde bir tasla girecek o cehennem üzerine bir süre gelecek böyle. ve cehennemin ateşi sükürtükü bulacak. Ve aynı zamanda yine bir tas cennete doğru atacak. Cehennem atıyla cehennemci bulacak, cennette attığı suyla cennetin ağaçları, çiçekleri ve tezgini atı sujetin içine O böyle şiddetli bir ateşin soğuması, az bir suyla böyle soğuması, yine cennetin ağaçlarının, çiçeklerinin leşünü bu suyun ne olduğu kendimize sorulduğu vakitte dünyada Allah aşkıyla Dökülen gözyaşları bunlar diyecek. Bu Gözyaşı bir deniz gibi, insanın vücudu bir gemi gibidir. Eğer iyi kullanırsa, iyi kullanırsa er gemiyi muhsat çabuk eline edecekler. Hak için ağlayanlar yakında güleceklerdir. Aşk için ağlayanlar da muhsata ereceklerdir. Cennet için ağlayanlar cennete dahil olacaklar. Hak için ağlayanlar da Allah'la muhsat edeceklerdir.